Alp Ulagağlı Spor. Günaydın Alp. Günaydın Emre Bey. Merhaba Alp Bey, günaydın. Günaydın can. Evet. Dünya Kupası bitti. Brezilyalı kurtuldu mu acaba? Brezilyalı nerede <gülüyor> bilmiyorum ben. <gülüyor> Volkan'dan da ses yok. Aramız oldu. Eee, <gülüyor> dönüş bileti almış galiba. Evet. <gülüyor> 7-1'i seyretme fırsatı buldum ama. Eee, evet, o Geraldo Dünya Kupası'nın en unutulmayacak maçıydı. Herhalde uzun bir süre unutulmaz. Ya, bu ama. Dünya Kupası'nın bile olmayabilir daha genç evet, kapsamlı evet. bir şey olabilir. Şöyle bir 40 yıl kadar Brezilya'larda Unutmayacaklardır. Hatta şey olabilir yani bir de Almanya'yla eşleştiklerinde bir sonraki kupada ya da başka bir kupada onun psikolojik baskısı olabilir o maçın <gülüyor> üzerlerinde. Evet yani yirmi dokuzuncu dakikada seyrederken baktım yirmi dokuz dakika yirmi dokuz diyordu ve sıfır beşti skor. Yani maçın 3'te 1'i bilmeden 5 çekmişti Almanya. İnanılmaz bir şey yani. Dünya şampiyonasında. Evet, tamamen sıra dışı yani futbolda işte hani 50 yılda bir olabilecek skorlardan biri. Yani böyle hani bir de ekol olan ülkeler arasında çok şenlik olur. Şimdi i̇şte bu kupadaki Hollanda-İspanya maçı 5-1 hani ona diyorduk. Evet. "Ama maç 5-1 olur mu?" diye. Bu onun da üzerinde oldu ki hani biri ev sahibi kupayı en çok kazanan takım ve yarı final üsteli. Yarı final üsteliği yani çünkü zaten oraya gelenler artık iyice çünkü şeyden sonra bakın çeyrek final, yarı final, final maçlarını ya 0-0 ya 1-0. Kimin bir tane evet. 2-1 biten, biten maçı var. Penaltılara kaldı. Yani normal bundan önceki 6-7 kupanın formatına uyan sonuçlarla bitti. Bir maç hariç işte o da buyor final maçı. Eee gerçekten yine yani Almanya'nın bütün güçlü özellikleri ortaya çıkarken o işte Brezilya'da bütün eksiklikleri ortaya çıktı. Yani bütün faktörlerin bir yere gelmesiyle oldu zaten. Eee ve belli ki eee Brezilyalı hani aslında sportif açıdan çok da hazır değilmiş tabii ki. Yani zaten öyle olmadığını önceki maçlara bakarak biraz söylüyorduk. O maçta şey de ortaya çıktı yani hazır olmadıkları için bir hani gazla psikolojik ya yani motivasyon eee Gaziel oraya geldikleri de biraz ortaya çıktı. Çünkü hani daha ilk golde takımın morali bozuldu. 2. goldan sonra zaten tamamen şey oldular. Eee Brezilyalı oyuncular oyundan koptular yani. Diğer hollere evet. baktığınızda çünkü şey değil. Eee goller atıldığında 4-5 Brezilyalı oyuncu son oyuncusu var ama kimse müdahale etmiyor. Etmiyor, evet. Ne yapıyorlar yani? <gülüyor> yani çok Ben hiç benzer bir şeye şahit olmadım bunca zamandır. İyi kötü izlemeye çalışıyorum futbol maçlarını. Bu çok tuhaftı yani. Evet, ya yani şey de vardır işte. İlk ilk demeyelim. 1954 58 yani bundan 60 yıl önce olan Hı. kupalarda çok garip sonuçlar vardı. Almanya'yı 2-0 803 yener. Almanya Türkiye 7-2 yener. Işte 9-0 7-5 ve 2018 yarı finalinde Brezilya Fransa'yı 5-2 yener falan yani o iki kupada bulunur o kadar geriye gitmek lazım. Ama o zamanlar televizyon da yoktu pek izleyemiyorduk yani. <gülüyor> tabii tabii yani şu anda bize kalan da zaten gollerin özet görüntüleri ancak o zamanlar falan gibi. Evet. Maçın tamamı herhalde eee kupalardan tam maç olmayabilir. Bu bile kalır. O yüzden en yani bu kupanın finalden çok akılda kalan eee şeyi görüntüsü herhalde o 7-1'in şeyleriydi doğrusu. Pozisyonları, golleri. Yani ikinci yarıda devam ettiler tabii. Son saniyede kaçırdılar 8.'iyi. Evet. Tam 3-0'ın 7'diler. Ondan sonra mahalle maçı geleneğini hatırlayanlar kaldı mı bilmiyorum ama ben hala hatırlıyorum. Biraz <gülüyor> ona benziyordu yani bizim mahalledeki oynadığımız maçlara. <gülüyor> Yani şu vardı. Türkiye'nin meşhur 8-0'lık İngiltere mağlubiyetleri vardır. Evet. Eee bir tanesi de 1984'ün Ekim Kasım olması lazım İstanbul'dakinin. O maçtan sonra ya hüriyet ya millet şeyi başlatmıştı. Türkiye 8-0 yenince bizim mahallenin çocukları başını atmıştı. Evet. <gülüyor> o zaman. Yani buna benzedi yani. Evet. Bu hüsranı ve hani şeyde de sürdü Brezilya'nın tabii moral bozukluğu. 3. maçında da 3 tane yediler. Evet. Ben onu e, seyretmedim gollandım. tabii. Zaten 3. maçının çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum ama. E ben aynen yani ben de öyle ama denk geldi seyrettim ben. Eee 2 maçta 10 gol yediler. Demek ki daha önceki turlarda hani kura şansı gelip eşleşseler hani güçlü bir takımla belki yarı finale bile gelemeyecekti zaten Brezilya. Yani bu o nad onu gösterdi. Biraz İspanya'nın elenmesi falan şansları oldu tabii. Evet. 2. <gülüyor> turdan öyle bir takım mesleşebilirlerdi. Belli ki şey yani daha önce çatar diyebilirim şu takım işte bir yani bir jenerasyon şansızlığı demek lazım Brezilya için. Yani hani futbolun aslında en güçlü ülkesiniz. Eee kendi ülkenizde işte 50 yılda bir turnuva düzenliyorsunuz ama o ülke o turnuvanın işte yılına denkenan döneminde sizin aslında bu turnuvayı kaldıracak oyuncularınız yok yani kaleciniz, forvetleriniz. İki oyuncu onamayınca işte takım lale geldi yani hani savunmanın ve hücumun lideri olde oldu için. Yani evet. Çok ciddi bir kriz yaşadılar. Almanya Eylül Black işte 10 yıldır zaten buraya hazırlanıyor. Eee ya yani buraya derken illa bu turnuva değil ama hani bir kuşak yetiştiriyor işte o kuşakta odun çiğini aldı. ödülünü aldı o. O kuşak, o kuşak nasıl yetişti? Yani bir anda verilen bir karar mı, bir politik karar mı bunun ortaya çıkışı yoksa geleneklerinde mi var Almanya'nın? Almanya futbol geleneğinde mi var böyle kuşaklar arası aktarım? Çünkü Türkiye'ye baktığımız zaman çok yazı yazıldı. Bir tek şeye bağlamamak lazım. Zaten Almanya'da müthiş bir futbol yetiştirme geleneği var. Yani bu yani 15 20 yıl önceye de gitsek işte Almanya herhalde en çok lisanslı futbolcunun olduğu işte çocukların 6 yaşında futbola başladığı işte çok başarılı bir futbol ülkesiydi yani hele işte 1970 2000 arasında her katıldıkları turnuvalarda en azından çeyrek final oldular defalarca şampiyonluk korama işte o 90'ların sonunda bir şey oldu bir sinyal geldi Almanya'ya Almanlara işte 96'da zar zor Avrupa şampiyonu olmuşlardı. 98 yılı yok pasında çeyrek finalde elenirler 0-3 Hindistan'a. 1. sinyal oydu. Over bir İngiltere. 2000 Avrupa şampiyonasında grup maçlarında elendiler. Eee bir puan alıp Türkiye'nin de katıldığı Türkiye çeyrek finalinde Almanya grupta elendi. Sonra 2002'deki 3. Dünya Kupası finali falan var ama yani o şeyi gördü Almanya orada. Ya bu iş gitmiyor. Bir aksilik var ya. Yani hemen o şeyi kovdular teşhisi koydular. Yani biz bir hata yapıyoruz. Futbol değişti ki o arada Fransa mesela çok ciddi bir aşama yapmıştı. Turnuvaları hep ondan kazanıyordu. Eee işte Portekiz, İspanya futbolu değişiyor falan derken yani futbol değişiyor. Almanlar kendini yenilemiyor. İşte orada o akademi sistemini getirdiler aynı Fransızlar gibi. Alman 1. ve 2. ligindeki takımlara genç oyunculara yönelik akademi kurma zorunluluğu getirdiler ve ondan da önemlisi binlerce antrenör yetiştirdiler ve bu antrenörler gençlere eğitecekti. Herhalde sayıları 10.000'in 10 üzerinde. Tabii şimdi hatırlamadım. 10.000. Antrenör. Evet. Müthiş bir sayı tabii. Yani. Yetiştirdiler ve hani şey yani biz bu iş eğitime dayalı. Hani millî yani takım Almanya'da çünkü millî takım çok önemlidir. Yani Böyle kim var belki Fransa, Almanya mesela İtalya ve İspanya'da geleneksel olarak milli takım kulüplerinin önünde değildir. Kulüpler her zaman değil. Mi? Almanya'da milli takım Alman futbolu her zaman önünde olan bir kurum. Yani ne kadar bayanmış çok önemli bir futbol takımı olsa da yani milli takım işte 1954'ten 54'ten 74'ten gelen gelenekle çok mühimdir ve başarılıdır da tabii dünyanın başarılarından biri işte. E evet. Brezilya'da da öyle tabii yani. Minniden. Evet, tabii. Yani en boşalı iki ülke zaten. Gösterinde evet. baktığımızda. O yüzden hani onun da bilinciyle yani o kurumu e, şeye bırakmamak için e, o girişimde bulundular ve işte e, başka tür bir futbolcu kuşağıydı. Yani bu takımda oynayanlardan e, en az 4-5 oyuncu e, o sistemden geçmiş. Hatta belki daha fazla şimdi yaşlarına <gülüyor> belki 7-8 oyuncu bir de şu şey oldu tabi özellikle Bayern Münih biraz belki Borussia Dortmund'un katkılarıyla Almanya'nın önde gelen takımları başka türlü futbol demeye başladılar yani hani elbette fizik güç var tamam, fizik kondisyon o da var hani geleneksel olarak yani Alman takımları en dayanıklıları ama kupada gördük ki en fazla pas yapanı turnuvanın Almanya yani neredeyse İspanya gibi oynuyor evet Çok ee ya pas yani şeye baktığınızda maç başına Şalıpaş ortası pas ortalaması 600 galiba. Bir tek grupta elenen İspanya yaklaşmış onu. 3 yani maçta ee, toplam sayıda çok geriler de. Ha diğer ülkeler çok gerisinde onların yani 400'ler falan hani maç başına. Evet. Şalıpaş. Eee yani hem o hem fizik koncepisyonu toplu yine tabii çok önemli bir silah ortaya çıkıyor. Ha bir faktör daha var. Başarıda onu da söylemek lazım o konuda ben bir araştırma yaptığım için birkaç yıl önce eee hı hı o konuda şeyler dinlemiştim görüşler. E, 99 yılıydı herhalde. E, Gerar Schröder başbakanken <gülüyor> göç yasasını çıkardı Schröder ve herhalde 2000 yılında uygulamaya başladı. Ne yasasını? Göç yasası. Hı evet ha. Oturup da ve tamam. şey asıl göç Almanya'daki göçmenler Alman vatandaşlığına daha geçme imkanı sayfında. Bu tabii en çok kimi etkiledi? En çok Türkleri. Türk kökenleri eee yüz binlerce belki milyonlarca kişi Alman vatandaşlığına geçti ve bu şeye de yansıdı. Çünkü Alman millî takımı birçok millî takıma göre hani göçmenlere daha kapalıydı 2000'lere kadar. Yani Fransa'ya, İngiltere'ye işte, ne bileyim yani önde gelen ülkelere göre daha kapalıydı çok göç almasına rağmen. Eee birden 2000'lemişti 2005'ten falan itibaren şey değişti. Yani bugünkü Alman millî takımı bunu yansıtıyor. İşte bir Türk kökenli Bitunus kökenli, bir Ghana kökenli eee falan hani göçmen çocukları hem birtakım eee düzeninde işte 13 yaşında itibarıyla yer bulmaya başladılar. Eee vat da kolay vatandaşlık alıp hem de işte seçimlerini almaya da yanı yapmaya başladılar. Eee Kloze de göçmen kökenli galiba değil mi? Yani Eee Kloze de Podowski de Polonya doğumlular ikisi. Evet. E, küçük işte Almanya'ya gelmiş. Hatta hani Clozian'ın ona deli bildiğim kadarıyla e, lehçe, hani Almanca değil. İşte en yani bir sürü şey var orada. Eee örnek var. Eee Clozi hani belki biraz da asimile bir göçmeni olduğu için onun şeyin dışında olabilir ama işte hani ne bileyim işte mesela söz dili bir örnek. İşte yaz her yazı devlette geçiren, fan Türkiye'yle bağlarını asla kopartmamış bir ailenin çocuğu. Hani eski sistem olsa belki hiç onlar vatandaşlığa geçemeyecek. İşte bir şekilde hani Alman bir takımda oynamayıp Türk bir takımda fan oynayacak. Bir şey olabilirdi. Bir futbolcu adayı olabilirdi 5-6 yıl önce. Öyle olmadı. İşte burada 7 maçın hepsinde oynayan takımın as oyuncularından biri. Ya yani bir saniye bir ufak çok özür dilerim. Şeyi söyleyecektim. O zaman evet. Türkiye'deki bir politik değişiklikle beraber spora Almanya'dan örnek alılarak yapılacak olan bir yatırımla beraber 2020'li yılların sonlarına doğru Brezilya'ya 7 gol atma şansımız bulunabilir mi? Daha fazla da olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Yeter ki politikalara önem verilsin. 7 mi falan, falan. hani beğen beğenmeyiz ya. Almasın yani. Sat Türkiye atınca e... belirilmeyebilir. E... O <gülüyor> da almayatmıştı zaten yeri. Ne olacak ki? Abi eee maalesef şu anda öyle bir şey hiç gözükmüyor çabuk. Çünkü Türkiye'de milli takım zaten tarih boyunca kulüp takımının hep gerisindeydi yani önemli değildi onlara göre. Yani bizde ne önemli Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş rekabeti hep. tarihsel olarak böyle. Mill takım uzun süre çok başarısız. Eee yani herhalde işte 1965'ten 90'lara kadar falan e, hep 5 6 8 gol yenen, arada tek tük önemli galibiyet alan bir takım. Ne oldu? İşte bir 90'ların sonunda canlandı. Üst üste birkaç turnuva dünya üçüncülüğü. Önemli olur gibi oldu mu şimdi yine? O şey kayboldu ve onunla ilgili işte bir futbolcu yetiştirme, eee, bir tırımı da yok ne kulüplerden ne milli takımdan. Evet. O yönde yani. bir çaba görmüyoruz. Yani o yüzden hani eee şey şakası tabii yok. Kusura Brezilya'yı yenmenin hani büyük turnuvalara katılmak bile çok kolay gözükmüyor. Evet, evet. Bu bağlamda belki şeyi de hatırlatmak ilginç olabilir. E, Alman yanım bu çok başarılı milli takımının teknik direktörü. Lövün de Türkiye'de iki ayrı takımda da başarısız sayılıp ülkesine geri gönderilmesi durumu. Yani Fenerbahçe ve Adanaspor'da, değil mi? Evet, 98-99'da 15 e, yıl önce henüz gençken tabii Fenerbahçe Ligde 3.'cü yapmıştı. Aslında lig, ilk yarıyılar bitirmişlerdi. 2. yarıda işte sakatlıklar, eee büyük maçlardan gelen yenilgiler derken 3.'cü oldu ve az önce Yıldırım'la bir başarısızlık göndermiştim. 2. Yani sezon şansa vermedi o zaman. Eee verilebilirmiş. Ligde tabii daha tecrübesizdi. Hani ilk yurt dışı deneyimiydi. Sonra herhalde ondan ikisi son sonra zaten ligde çok kötü durumdaydı herhalde küme düşme hattında bulunan Adanaspor'a Geldi. Ferhat'ta 6 maç kalmış. Durum pek değişmeyince gönderilmiş. Adanaspor'un o zamanki başkanı Çağdaş Çargın mıydı? Hürriyete konuştu galiba. Evet. Türkiye'deki zihniyeti çok iyi özetledi zaten. Sıkıyorsa Adanaspor'u şampiyon yapsın diyerek. Evet. Çok iyi özetledi <gülüyor> durumu. Eee ondan sonra o şeyi demek lazım. Ferhat'ı sıkıntıya almak Hı? Evet, Almanya'yı herkes şampiyon yapar. Süstad Aspor yapsın, değil mi? Süstad Aspor yapsın dedi. Şeyi demek. Sıkaysa sen de şeyde Alman Milli Takımı'yla çanta taşıyın bakalım. Bir onu bile yapamaz çünkü bence. Eee Alman Milli Takımının 62 kişilik bir ekibi vardı şeydi. Eee evet, ee, evet Brezilyalılar onlar biliyorsunuz kendilerine özel tatil köyü yaptılar. Hı hı. Otele falan gitmediler. Kendilerine özel tatil köyü yaptılar ve Şimdi iş adamını mı unuttum? Bir iş adamının da şeyiyle bir takım menajeri Oliver Bureau'fu tanınmasıyla gerçekleşen bir amblem. Her şey özel, kendinin özel düşünülmüş, her şey hesaplanmış. Yani şehir ve otel otel kanamına girmek istemiyoruz. Biz hani izin verildi tabii onlara. Eee şey, hani yerel halkla da kaynaşmak, oradaki işte şeylik, köylülerle, kasabalılarla kaynaşmak istiyoruz. Ama hani o gürültü patatısı da olmayalım. Millet şehir içinde işte şey yaparken asansörlerdi. <gülüyor> <gülüyor> ha bu şirketin sağları falan da var. Hem yani kendi sağlarını falan da yapıyor. Şimdi de o eee yaptıkları tesis olduğu gibi bırakılıyor bütün malzemeleriyle her şey olacak. E, oradaki çocuklar için okula dönüştürülecek. Evet, o çok şey... hoşmuş. Ben bunu bilmiyordum. Evet. Gayet e, iyi bir durum yani. Evet, yani, o yüzden yani her şey hesaplanmıştır onların yıllar öncesinden. Orada öyle hani o apist ekipte kimse küçümsemesin ben çanta taşıma işine verdim yani. O malzeme işini yapan bile o kadar eee doğal ve şeydir ki eee nasıl diyeyim? E, her şey planlanmıştır. Hani o şey eee onu bile yapmak çok zordur yani hani. Ama onların başında e, bir şey yok ki <gülüyor> bir imparator yok. <gülüyor> Gerek yok işte. Kral da yok değil mi orada? İmparator bizde var. Fatih. Tamam. Evet vallahi Dünya Kupası enteresandı aslında bütün şeye rağmen de buldukça Volkan'la da konuştuk son değerlendirmeyi yaparken bayağı iyi maçları da kaliteli birçok şeyi de barındıran ilginç bir deneyimdi yani. Yani grup maçları özellikle renkliydi. Eee yani burada şey oluyor. 2. tur maçları bittikten sonra sadece 8 grup birincisi kaldı çeyrek finali yani. Hen yani hakikaten hak eden takımlar belki kaldı. Eee çeyrek finalden itibaren tabii çok şey oluyor maçlar. Eee çok çekişmeli ve skorlar işte 0-0'a bire gitleniyor. Eee bu hani bu uzun yıllardır böyle çok hani 3-2'lik bir final maçı işte göremiyoruz. Hani 7-1 haric tutalım o 50 yıl olacak o lan. Yani yarı final maçları da böyle çok sıkışık oluyor. 0-0 i̇şte bitti Hollanda-Arjantin maçı. Eee güçler denk olunca takımlar risk almıyor. Penaltı ihtimali belirince herkes biraz oraya odaklanıyor. Evet. Eee orada biraz yani ilerleyen turlarda sıkıntı oluyor. Yani böyle çok gollü maç bulmak mümkün değil. Yani final maçı çekişmeli olsun, 3-2 olsun ama öyle olmuyor işte. Bir tane gol oluyor. Evet. Final maçında bir de hani fırsat da oldu yani. Öyle kaçan pozisyonlar oldu ki Başka bir zaman olsa oyuncular belki onları atacaklar yani Arjantin'in kıçırdıklarından bahsediyoruz. Aynen evet. ya yani, evet. çok yüksek kostumdu. Ama genel itibariyle ben de memnunum bu evet, şeyden. Evet sen de ben Değilin. de onu soracaktım. Evet. Peki burada bu bir dünya kupası değerlendirmesiyle de bitirelim bugün. Son 10 dakikam var orada. Hani organizasyon da herhalde fena geçmedi. Yani özellikle yerinde izleyenler Brezilya'nın ev sahibiğinden memnunlar, işte, seyircilerin coşkusundan. İşte kupa bitti, bunlar verildi falan. Biz ne yaptık burada? 725 milyon tesisin kayaklafla evet. <gülüyor> şey bu kulesi çökerdi. Çöktü evet. Yani bu çökerdi kule. Suni göl yapmışlar üzerine ondan oldu söyleniyor. <gülüyor> Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> Çok teşekkürler. Abi. İyi eğlence. Görüşmek üzere. Alp Ulagaylı Spor